Bismillah, alhamdulillah, salatü ve selamü ala Rasulullah, selamu aleykum ve rahmetullah. Evet sevgili arkadaşlar, bugün iki konumuz var, İkisi de hayati öneme hariç davetçiler açısından. Birisi bir ders anlatımında, sohbet anlatımında, seminer veya herhangi bir insanlara bir şey öğretmek için karşılarına çıktığımızda, yapılması gereken 40 esas 40 kural ikincisi ise e, öğretim metotları ders anlatım sohbet anlatımdaki e, uygulanabilecek metotlar bunlar hepimizi ilgilendiriyor e, sık sık e, insanların karşısına konferans gibi kalabalığın karşısına çıkmasak da bazen konuşma yapma durumunda oluyoruz. Bazen bazı şeyleri öğretiyoruz. Bazen bazı şeyleri nasihat kabiliğinden insanlara sunuyoruz. He, hele bazılarımız biraz daha görev bilinciyle yarın gerektiğinde hutbe okuyacak. Gerektiğinde insanlara seminer verecekler. Bazılarımızdan ziyade hepimiz bu tür konulara hazır olmalıyız. İnşallah belirli zaman sonra da zaten bunların uygulamasına geçeceğiz. İşte o zamanlar çok daha bizi ilgilendiren hususlar. Evet. Birincisi herhangi bir konuyu, bir dersi anlatırken dikkat edeceğimiz 40 tane esas var. Bunları inşallah gündemleştireceğim. Evet. Bu 40 esasın tümü e, her zaman uygulanmayabilir. Ama genellikle uygulanması e, elzem olan hususlar bunlar. E, yani çoğunluğu çoğu zaman tatbik edilmesi gereken esaslar. Bazıları sınıfla alakalıdır. Bazıları işte seminer verdiğimiz yerle alakalıdır. E, onları da bilmiş olacağız. Söz gelimi derse giriyorsak derse saatinde gireceğiz ve saatinde çıkacağız. Yani dakikalara önem vereceğiz. Bir dakika olsun geç kalmamız, katıldığımız o dersin hakkını gasp etmek olduğu kadar katılımcılara da kötü ahlak olmuş. Kötü ahlak noktasında yanlış örnek olmuş oluruz. Böyle böyle yanlış örnekler alışıldı. insanımız. Dakikaları önem vermez hale geldi. Evet. Bir dakikanın içine neler sığdırılabilir? Veya Müslümanların bir dakikasına tecavüz etmek, onun kıymetini bilmemek kul hakkıyla da alakalı mıdır? Elbette alakalıdır. Ve hassasiyetlerimizi yitirmek de e, bizim de olumsuz rolümüz olur. Evet. O yüzden derse, seminere, konuşmaya, yani programlı bir etkinliğe tam zamanında başlamamız icap eder. Evet. Tenefüs hakkını da normalde kullanmalarına fırsat vermemiz gerekir ama bazen derslerde öğrencilerle anlaşılıyor. Ders 10 dakika uzatmış isek, teneffüsü de 10 dakika uzatmış oluyoruz. Yani yine normal haklarını kullanmış oluyorlar. Derse veya seminere girerken başlangıçta malum besmele, hamdele ve salvele bizim başlangıç ifadelerimizdir. Müslümanca o işi yaptığımızın alametidir. Besmele malum bismillahirrahmanirrahim veya kısaca bismillah demektir. Hamdele malum elhamdülillah kısaca biraz uzunca elhamdülillahi rabbil alemin demektir. Salvele'de ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain veya kısaca ve salatu ve selamu ala Resulillah demektir. Evet. Bunlar bizim şiarımızdır. Bunlarla başlarız. Evet. Sınıfa girerken bazı yerlerde öğrenciler ayağa kalkarlar. Biz ayağa kalkma eğiliminde olan öğrencilerin ayağa kalkmasına müsaade etmemeliyiz. E, nefsimiz kabarabilir, hoşlanabilir. E, kendimiz için ayağa kalkılıyor, ben neymişim filan diye düşünülebilir. Herkes nefis taşır. Yani ben şımarmam, etkilenmem denilmiş olsa bile ileride niye benim ben girince ayağa kalkmıyorlar yani demeye başlarız. Kalkmayanlara ayrıcalık veririz. Kalkanlara daha faziletli insanmış gibi muamele ederiz. Yani nefsimiz için sever, nefsimiz için rahatsızlık duyabiliriz. Ee, ama bütün bunlar farkında olmadan bizde karakter değişikliğine sebep olabilir. Peygamberimiz ashabın e, ayağa kalkmasına izin vermiş olsaydı, eh... Peygamber yaptı, biz de yapabiliriz derdik. İşin özü orada. Peygamber Peygamber olduğu halde ashabı e, kendisi bir odaya girdiğinde ayağa kalkmak istediğinde müsaade etmezdi. Ve ashab hiçbir zamanda ayağa kalkmazdı o yüzden. Peygamber izin vermiyor diye. Ama bazen kendisi böyle aşırı saygın konumunda olmayan birine karşı ayağa kalktığı olurdu. Kızı Fatıma'yı sevdiğinden dolayı evine ziyarete geldiğinde ayağa kalkar, onu ayakta karşılardı. Hemen her defasında. Kişinin kendi çocuğuna ayağa kalkması bir saygı ifadesinden öte bir sevgi ifadesidir. Saygıda aşırıya gitmek karşımızdaki insanın gururunu, kibirini okşamak anlamına gelir. Aşırı, çok daha aşırıya gitmekse putlaştırmak noktasında bizi de, onu da e, helake sürükleyebilir. Dolayısıyla ayağa kalkmamak e, en uygundur, kaldırmamak. Tabii sözleri bu kadar uzatırsam, 40 e, esası ve eğitim metotlarını fazla anlatamam. Biraz daha özet geçeceğim. E, eğer sınıfta ders anlatacaksak ve uygunsa, tahtayı kullanmak, göze de hitap etmek anlamına geldiğinden, konunun planını, ana başlıklarını, ara başlıklarını tahtaya yazmak güzel olur. İnsanların zihnini bir plan dahilinde işletmesine vesile olur. Üçüncü olarak anlatılacak e, konunun öncesi varsa, ders ise ve o geçen derste ödev verilmişse derse başlamadan önce ödevleri kontrol etmek. E, eğer Yanlışlar varsa kısaca özet olarak yanlışları düzeltmek gerekir. Dördüncü olarak, arkadaşlara, katılımcılara hitap ederken genel söylem olarak bir hitap cümlesi bulmak durumundayız. Mesela, bülüğe ermiş insanlara çocuklar diye hitap etmek, şer anda yanlıştır. Çocuklar muhatapların da hoşuna gitmeyecek bir ifadedir. Arkadaşlardan da bazıları bizim öğrencilerimize hitap ederken çocuklar falan diyorlar. Yanlış bir ifadedir. Yani bir iki tane çocuğumuz var. Diloğa ermemiş. Ama onun dışında çoğunluğu delikanlı insanlar. Çocuklar tabiri tekrar edeyim. Çocukça bir sözdür. Yanlıştır. Ee, çoğunluk çocuk olmadığı için de çocuklara da ufaklara da e, yine çocuk muamelesi yapmak veya çocuğum, çocuğum demek doğru değildir. Yani ne demek lazım? Peygamberimiz e, kendisiyle arasında çok ciddi fark olduğu halde muhataplarına ashab demiş, sahabelerim demiştir. Sahabe arkadaş demek. Asap arkadaşlar demek. Peygamber muhataplarına arkadaş dedi, arkadaşça muamele ettiyse, arkadaşlar demek uygundur. Aramızda fark varmış. Hoca talebeymişiz. İşte yaş farkı varmış. Olsun. Yani annen seni 20 sene önce, 10 sene önce doğurduysa senden sonra dünyaya gelenlerden üstünlüğün mü vardır? Evet. Yani yaşımız büyükse konumumuz farklıysa Allah nazarında kimin daha faziletli olduğunu bilmeyiz. Mesela ben gençler demeyi yayılıyorum. Ee, genç arkadaşlar ve itici bir ifade değildir. Arkadaşlar derim yer yer gençler derim hitap ederken buna benzeyen bir uygun ama karşımızdakini onora eden, sevdiğimizi ifade eden, küçültmeyen bir ifade kullanmak uygun olur. Tabi Camide cemaat demek, camideki katılımcılara, e, seminer ve konferanslardaki insanlara, işte arkadaşlar, kardeşler, kardeşlerim, e, sevgili dinleyiciler, sevgili misafirler, vesaire gibi yer yer uygun ifadeler kullanılır. Televizyonlarda işte izleyiciler denilir, radyolarda dinleyiciler denilir. E, diğer insanlara da uygun bir ifadeyle seslendir. Kişi ifade edeceksek, sen! Sen, sen! Hey! Sen! Demek çok yanlıştır. Güzel olmaz. Hele ders gibi ısrarla sık sık bir araya geliyor ise karşımızdakiler, ismini bilmemek biraz ayıp kaçar. Kişinin en hoşlandığı kelime kendi ismidir. Kendi ismiyle hitap edilmesidir. Bu biraz da sıcaklık bir samimiyet ifadesidir. Abdurrahman gibi. Hemen demin şiddeyince deyince kendisine denildiğini düşündü. Öyle mi? Ama ama evet demedi. Abdurrahman deyince evet dedi. Fark ettik mi? Sana dediğimi zannetmiştin değil mi? Ama evet dememişti Demek ki kendi adı söylenince farklı bir tavır sergiledi. Yani hiç kimse shit değildir. Hey değildir. Onun bir adı vardır. Yani sen uzun saçlı. Yani niye böyle? Bu at mıdır? Lak, yani bir lakap koymuş olup ondan sonra başkaları da uzun saçlı uzun saçlı demeye başlar. Yani o da rencide olur tabi lakap takılmış olur. Ona da bir sebep olmuş oluruz. Evet. Derse, seminere başlarken bir fıkra anlatmak veya güler yüzle çok kısa bir nükte yapmak, tatlı bir giriş yapmak gerginliği azaltır. İnsanların farklı atmosferini derse seminere yoğunlaşmasına sebep olur. Yani e, motive eder. E, derse veya seminere hazır hale getirir psikolojik olarak. Güzel olur. Ama tabii 10 dakika e, gereksiz şeyler anlatırsak ders kaynar gider. E, o kadar da değil. Çok kısa bir e, nükleyle e, kişi Karşısındaki ile dalga geçmek gibi bir nükte yapmamalı. E, nüktelerimiz zarif olmalı. Eğer dalga geçecekse kendisiyle dalga geçmeli konuşan. Tekrar edeyim. E, muhataplardan biriyle, biriyle e, dalga geçerek, onu küçük duruma düşürerek, onunla başkalarının güleceği, alay edeceği malzeme vererek şaka yapılmaz. Böyle derse başlanmaz. Kişi kendisiyle dalga geçebilir. Dinleyici üzerinde de iyi bir intiba olur. Efendim, Tevazu gereğidir. Tabii dalga geçerken de zillet gibi çirkin ifadeler tabii ki kullanmaz. Evet. Eğer daha önceki dersle bağlantısı varsa veya gerek görülürse bir önceki ders özetlenir, ondan sonra yeni bir derse başlanılır, hatırlatılır. Ya kendisi özetler veya bir öğrenciye özetlemesini ister ya da sorular sorarak, daha önceki ders ne kadar akıllarında kalmış, hatırlatılmış olur. Efendim, dersler tahtaya yazılmışsa mutlaka, yazılmamışsa da yine mutlakaya yakın bir önemde, planlı olarak anlatılmaya çalışılır. Yani akıldan geçen tarzda e, gelişi güzel anlatılmaz. Gelişi ve gidişi güzel anlatılır. Aslında gelişi güzel tabiri galat ifadelerden bir tanesidir. Gelişi güzel yani sallapati e, plansız programsız manasında kullanılsa da gelişi güzel olan bir şey, plansız, programsız, öyle güzel olmayan şekilde anlatılmayan ifadeler için kullanılmalıdır. Bazen böyle dilde anlamı ters olan ifadeler vardır. Anlattığımızın gelişi güzel olmalı. Gelişi güzel olmamalı. Gidişi de güzel olmalı. Evet. Evet. Yine planla ayırdığımız konuları birine çok uzun zaman, diğerine çok kısa zaman ayırarak maddeler arasında ayrımcılık yapmamalıyız. Konular yine en uygun metotlarla anlatılmalı. O hangi metotlar diye sorarsak birazdan o metotları, eğitim ve öğretim metotlarını ana maddeler olarak işleyeceğiz, anlatacağız. Tabii en uygun metotla anlatılmalı ki ders, seminer, sohbet ilginç hale gelsin, sıkıcı olmaktan çıksın. Anlattığımızın içi dinlenilmeye layık güzellikte olduğu gibi anlatma usulümüz de öyle olmalı. Yani kendimiz bal satarken suratımız turşu satmamalı. Usul ve üslup çok mu çok önemlidir. Sevilmeyen az sevilen bir dersi konuyu sevimli hale getirebilir anlatım tarzıyla veya tersi. Çok önemli, çok güzel bir konuyu ee, insan sevimsiz bir şekilde aktarabilir, sevgiyi yok edebilir. Dokuz, konulara önceden e, gerektiği kadar zaman ayırarak hazırlanmalı. Ben nasıl olsa bu konuyu biliyorum, çıkar anlatırım. Doğru, biliyorsundur. Ama e, bilgilerimizi tazelemek gerekir. Hafızaya çok güvenilmez. Unutmuş oluruz. E aslında bildiğimiz konuyu bile her anlatışta yeniden gözden geçirirsek en mükemmele doğru gideriz. Mesela ben öğretmenlik yaparken e, aynı konuyu farklı farklı sınıflara anlatma durumunda kalıyoruz, kalıyorduk. En mükemmel anlattığım ders en en sonuncu sınıfı anlattığım ders olurdu. Hepsini geliştirirdim. En güzel örnekler bulmaya çalışırdım. Ee, tekrar etmezdim kendi kendimi. Daha uygun bir tarzda söyleyeyim diye. Aslında tekrar etsem ne fark eder? Bir sınıfta olan başka sınıfta yok. Her sınıf ayrı ayrı öğrencilerden oluşuyor. Ama kendinizi geliştirmek için, yenilemek için ee, daha güzel e, usulle anlatmaya çalışıyorsunuz. Gerekirse bakmak istediğiniz konuya bakıyorsunuz. En son dersiniz en mükemmel ders oluyor. O yüzden e, bildiğimiz konuları bile yeniden gözden geçirmek, planda e, ne yapmak? Tekrar revize etmek, e, onu daha yenilemeye çalışmak e, anlatana da fayda getirir. Dinleyenlere de daha akıcılık kazandırır. Yani hazırlıksız girmemeliyiz, hazırlıksız konuşma yapmamalıyız. Ama tabi her zaman olmaz bu. Soru cevaplı olan bir sohbet olur. Birisi soru sorar, dur ben bir notlarıma bakayım, bir çıkarayım. Veya bir eve gidip geleyim. Ya bazen bilmediğiniz soru olur, tabii ben bunu araştırayım dersiniz. Ama bu sınırlı olur. Bu sınırlı olur orada ne yaparsınız? Hazırlanmadan e, kendi genel kültürünüzle cevap verirsiniz. E, ama bazen konu bellidir ve o konularda e, sorular sorulacaktır. Haçla ilgili bir toplantıda e, soru cevap da olsa haçla ilgili sorular sorulacaktır. Yine hazırlanmamız mükemmel olur. Ama her hazırlandığımızı sunmak gibi bir yanlışlığa da gitmeyiz. Mümkün o hazırlandığımızın bir kısmını anlatmayacağızdır. Soru sorulabilir veya geniş bilgi ihtiyaç isteyenlere uygun zamanda verilir. Kendimiz çok geniş bir hazırlık yaparken e, sunumumuz e, bize ayrılan zamanla sınırlıdır. 10. Konuyla ilgili kitap, broşür, dergi, cd gibi ders araç ve gereçlerini veya delillendirmek istediğiniz bir konuyla ilgili materyalleri imkan nispetinde e, öğrencilere, sunduğunuz insanlara göstermeniz gerektiği zaman, gerektiği yerde söz gelime az sonra işleyeceğim konuyla alakalı bir kitap, kitap getirmiştim, Hz. Muhammed ve öğretim metotları diye bir, bir kitap yani bunu getirmek biraz zahmet olsa da e, bu konuyla ilgili duyarlılık e, gösteren, ilgi duyan insanlara ha bak böyle bir kitap da varmış e, aklınızda bulunsun demek e, ve zihinlerde daha e, bu konuyla hem hocanın e, geniş araştırma yaptığı hem de e, faydalanılacak bir bilgi sahibi olunduğu bir araca e, bizi yönlendirdiği ortaya çıkmış olur. 11. Öğretmen anlatacağı konuyu veya sunum yapan davetçi anlatacağı konuyu enine boyuna çok iyi e, kavraması lazım. Onu içselleştirmesi lazım. Yani bir kitaptan özet olarak anlatmak, bir yazıyı e, özetlemek veya oradan alıntılar yaparak insanlara sunmak, iyi bir ders anlatmak, iyi bir sunum yapmak demek değildir. O fotokopi makinesi görevini üstleniyor o zaman. Yani bir davetçi veya bir öğretmen fotokopi makinası değildir. Olmamalıdır. Onu içselleştirecek, kendi cümleleriyle, kendi anlatım tarzıyla anlatacak, e, özelleştirecek, gün, güncelleştirecek, e, kendi bünyesinde e, onu hazmederek, gerektiği zaman kısaltarak, gerektiği zaman daha geniş ve uygun örnekler vererek anlatacak. Anlatımda yine kolaydan zora doğru gidilmesi e, esastır. Zor bir konuyu en zoruyla gündemleştirmeye çalışırsak e, anlamaz insanlar. Onu parçalara bölmek veya kolay tarafından ele almak, yavaş yavaş tedrici olarak zora doğru gitmek en doğrusudur. Bilinen konulardan bilinmeyenlere doğru e, bir seyir takip etmek gerekir. Evet, yine anlattığımız hususları hatta konferans bile olsa konferans gibi, nutuk atar gibi yapmak yerine daha e, sohbet tarzına yakın anlatmak, e, çok soğuk resmi söylemlerden kaçınmak, e, insanların ilgi ve dikkatlerini çekecek tatlı bir üslup geliştirmek en doğrusudur. Derslerde böyle nutuk atar gibi e, hutbe okur gibi e, ifadeler e, edebi bile olsa sıkıcı olur. Daha canlı, daha e, e, araya girilebilecek, soru sorulabilecek tarzda daha e, konuyu yumuşatarak anlatmak, resmi havadan çıkartmaya çalışmak gerekir. Yani özellikle akademisyenler buna pek dikkat etmezler bir konferans verdiklerinde yani bir yazıyı okurlar geçerler ne espri yaparlar ne güncelleştirirler ne dili anlaşılır hale getirirler biraz sıkıcı olur halbuki öğretmenler bu işi çok iyi becerebilmelidirler hayatları öğretmen öğretmenlik yaparak geçiyor ama hiç de öyle olmuyor yani öğretmenlerin çoğu maalesef söz söyleme konusunda sohbet tarzında çok usta olmaları gerektiği halde e, bu işi yapamıyorlar. Yapanlar ayrı. ayrı. Evet. 14. Öğrencilerle veya muhatap kitleyle göz göze gelmeli. Göz teması çok önemlidir. E, i̇nsanı daha ne yapar? etkiler, anlatımı kolaylaştırır. Ee, sadece kulağa hitap edilmiş olmaz, göze de hitap edilmiş olur. Ee, ciddi manada bir elektriklenme, bir e, olumlu iletişim oluşturur. Göz teması. Ee, o yüzden e, iletişim ve etkileme yönüyle gözü mutlaka kullanmak gerekir. Ama tabii seminerlerde veya Özel olarak onlara yönelik ders verdiğimizde, hanımlara karşı göz temasını rahat olarak kullanamayız, kullanmamalıyız. Çünkü bakışların bazılarından sorumluyuz. Mümkün şeytan bize hanımları herhangi bir kimse olarak, bir talebe olarak değil de onların güzelliklerini vesairesini öne çıkartarak göstermiş olur gözler nice haramlara da yol açacak bir e, araca dönüşür. O yüzden hoca da olsak talebemiz e, olan e, hanım kardeşlerimize yaşlı da olsak kızımız veya torunumuz yaşlarında olan kızlarımıza karşı da olsa e, nikah düşen durumda gözlerimizi e, hemen hiç kullanmamaya ya da çok az kullanmaya çalışmak erkek hanım ilişkilerindeki takvaya ve gereksiz dedikodulara giden yola engel olmaya sebeptir. Göz temasını tekrar edeyim, karşı cinse karşı derslerimizde de olsa, seminerlerde de olsa kullanmamaya çalışmak. Kaliteyi düşürse bile takvayla bağdaşmadığı için aksi öyle davranmak lazım. Efendim 15. Dil anlaşılır, sade ve karşımızdaki insanların seviyesine uygun olmalı. E, Avdalı, anlaşılmayacak ifadeler kullanmamalı. Söz gelimi e, Risale okuyan insanların dilleri de Risalelere benzer biraz. E, bir şey anlatıyor ama bazılarını anladım. E, demeye, bulmaca çözmeye Giden e, bir formüller geliştireceksiniz ki, cümlenin içinde şu kelimeler geçti, herhalde budur. Sen bulmaca mı çözeceksin, tabi konu mu dinleyeceksin? Ağdalı bir sürü e, ifadeler. Ha, bazıları böyle ifadeler kullanmayı e, ilim gösterişi gibi görür. Bazı dinleyiciler de, vay be neler biliyormuş adam, neler dedi, neler dedi? bir şeyler dedi. ilmi şeyler dedi. Neler dedi? Dahası yok. Evet. O yüzden anlaşılmadıktan sonra neler dersek diyelim ne olacak? Yani konu anlaşılmalı. O yüzden de dil sade ve anlaşılmaya müsait ifadelerle anlatılmalı. Yine 16 anlatımdaki ifadeler İçten ve samimi olmalı. Ses tonundaki vurgular dikkatle değerlendirilmeli. Birbirleriyle uyumlu cümleler kullanılmalı. Dil ve anlatımın güzelliği zevk alınacak şekilde olmalı. İnsanlara dil zevkini anlatanlar verir biraz da, konuşanlar verir. Kelimeleri seçerek kullanırız. Cümleleri ahenkli hale getiririz. Ee, makine gibi böyle aynı düzeyde e, konuşmayız. Kitap okur gibi anlatmayız. Dar dar dar dar dar dar değil. Eğer dar dar yapacaksak dar. Dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar inişli çıkışlı olmalı. Yani tek düze olmamalıdır kalp atışları gibi, kalplerin çizelgesi vardır ya, görmüşsünüzdür. Tek çizgi halinde gitmez. evet Efendim? Konuşmada ölmüştür. Bülent tanıcın konuşması gibi böyle makine gibi başlarsa sıkılır insanlar. İnişli çıkışlı olur. Beklemekli olur. Konuya uygun olur. Söz gelimi onu biraz gizli sırla alakalıysa bangır bangır bağırılmaz ona uygun bir ses tonu soru nasıl cümleden anlaşılır mı mi koymadan bile sorarsınız anlaşıldı dersiniz onun gibi hayret uyandıracak ifadeleri duygu uyandıracak ifadeleri efendim dikkat çekecek ifadeleri önemsenecek, altı çizilecek ifadeleri, düşündürecek ifadeleri, efendim, ayrı ayrı güldürecek ifadeleri ayrı şekilde söylersiniz. Komik bir meseleyi surat asarak veya ne bileyim ses tonunuzu çok ciddi bir halde kullanarak gündemleştirirseniz abes bir şey olur. Gülünecek yerde Komikliğine güler insanlar. Senin Sana gülerler. Söze değil. Evet. Komik olur ama anlatım değil anlatan komik olur. Onun için e, ses tonumuzu çok iyi kullanmasını bilmeliyiz. İnsanlar biraz da ondan etkilenirler. Falan konuşmacıyı niye daha fazla severler? E, konuşma tarzı daha içine işliyordur. Bu kelimelerin seçimiyle alakalı olduğu gibi sunumuyla da alakalıdır. Yine ses tonu sınıfın, salonun e, ortamına, kalabalığın sayısına uygun olmalı. Yani ne fazla bağırmalıyız ne de fazla ses konusunda cimri olmalıyız. İhtiyaç kadar. Şimdi bangır bangır bağırmak da fısıltıyla konuşur gibi zor anlaşılmak da bir kusurdur. Bazen gereksiz yere mikrofon koymak fayda yerine zarar da getirir mi? Getirir. Küçücük bir mescit, beş kişilik bir şey var, cemaat var. Hoca efendi aşır okuyacak, mikrofonu açar öyle okur. Bir de bağırması da vardır ya artık iki üç mahalle uzaktan değilse de iki üç metreden çok daha fazla mesafeye Sesler gider. Gider de insan rahatsız da olur. Yani mikrofon gereksiz yere ve bangır bangır bağırılan bir okuyuş. Güzelliğini kaybettirir aslında. Yani çok bağırmak, çok güzel olmak, sesi güzelleştirmek anlamına gelmez. Evladım sesini yükseltme. Çünkü en çirkin ses eşeklerin sesidir. Kim diyordu bunu? Lokman aleyhisselam kime? Oğluna. Oğluna nasihatlerinde. Eşek bağırır. Alabildiğine. Bülbül eşekle sesin yüksekliği konusunda yarışmaz. Ama insanları dinlettirir. Yani sesin yüksekliğinde değildir güzellik. Ahengindedir. Jestler, mimikler anlatılan konulara uygun olmalı. Jest ve mimikler ne çok fazla olmalı ne de çok az sergilenmelidir. Evet. Yani jest dediğimiz şey neydi? Mimik dediğimiz şey ne? Jest el kol hareketleridir. Mimik de yüz hareketleridir. Bilirsiniz. İnsan kaşını, gözünü, yüzünü bazen konuşmaya uygun halde bir şeyler bir değişiklikler yapar. Elini falan sallar. Hele ayakta konuşuyorsa. Bazen işaret eder. Ama çok fazla yaparsanız sanki sinek kavlıyor gibi gözükürsünüz. E, hiç kullanmamaya çalışırsanız 23 Nisan şiiri okuyan çocuklara benzersiniz. Evet. E, her ikisi de uygun olmaz tabii. 19. Herkesin anlamadığı kavram ve deyimlerin anlamlarını yer yer açıklamalıyız. Ee, konularda geçen kelimeler, terimler, tarifler muhatapların seviyesine göre anlamama ihtimalleri söz konusuysa ille soru sormalarına zemin hazırlamamalı sormadan bile açıklamalıyız. Söz gelimi ilmi bir ifade kıh dersi vereceğiz. Taharet, necaset, efendim, istinşak, e, ne bileyim teyemmüm vesaire gibi kelimeler geçiyorsa e, ne yaparız? Onları Türkçelerini söyleriz veya açıklama yaparız. Bazen gereksiz yere illa Arapçasını, Farsçasını tercih etmeyiz kelimeleri. Taharet yerine temizlik de diyebiliriz ama tabi özel bir şeyse tuvalet tahareti o, o kelime kullanılır. Temizlik derken genel bir manadır. Ama her zaman ille kelimenin Arapçasını tercih etmek ilim filan değildir. Ama o ıstılahsa, bir kavram oluşmuşsa kavramı değiştirmek e, mümkün değildir. Kavram zaten bir kelimeyle tercüme edilemeyen, e, özel anlam taşıyan e, ifadelerdir. Onu da açıklamamız gerekir. Konular muhataplarımızın e, her yönden, özellikle de dini yönden gelişimini sağlamalıdır. E, ve o konuda kabiliyetleri, e, bilgileri dikkate alınarak anlatılmalıdır. Mesela ders anlattığımız insanların içinde çocuklar varsa, bülü yaşına ermemiş çocukların, hele hele 10 yaşından daha küçüklerin, Somut konular, soyut konuları anlamadıkları unutulmamalıdır. Onlar soyutu pek anlamazlar, anlayamazlar. Yani yaşları itibariyle e, mecazi ifadeleri anlamakta çok zorlanırlar. Büyük deyince, büyük adam deyince minare kadar mı büyük der çocuk. Yani onun manevi anlamda büyük olduğunu e, kavrayamaz. O yüzden parmaklarıyla gösterir. Herhangi bir şeyi. Yani üçü, beşi şu kadar. Çünkü sayı olmadan, parmak olmadan bir anlam veremez. Ya da bir sevgiyi ifade ederken manevi bir şey e, ölçülmez aslında. Bu kadar seviyordur. Avuçta kulaçlarını açar. E, öyle ifade eder. Çünkü soyut anlam küçüklerde gelişmemiştir. Onlara dikkate almamız lazım. 21. Konular uygun olduğu takdirde ayetler, hadislerle, tarihi olaylarla, kıssalarla günlük olaylardan misallerle zenginleştirilerek anlatılmalıdır. Tabi misaller verilirken bazen konuyu masallara benzetmemeli veya aşırı şekilde misal yoğunluğuna uğratmamalıdır. Bir iki nükte yapmak güzeldir de bazı hocalar bilirsiniz atlarını filan baştan sona masal anlatır veya millet Gülmek için gider oraya. Bunlar haddi aşan hususlardır. Hoşuna gider mümkün insanların ama mesaj kaybolur. Hocanın veya davetçinin ağırlığı gider. Şakalar dozunda olmazsa fayda yerine zarar getirir. Gırgır geçilir artık o insanla ciddiye alınmaz. Yani yerinde miktarında olmalı. Dozu ayarlanmalı. Yemek için tuz çok önemlidir de tuz çok önemlidir diye fazla tuzlu olursa onun telafisi çok zor olur. Şakalar da öyle. Evet. Sonra çok örnekler verilirse insanlar konuyu bırakır. O örnekleri konuymuş gibi ele alırlar. O yanlışlıklar da olur. Evet. 22 konularda ilk defa geçen yabancı isimler, terimler eğer uygunsa sınıf gibi bir ortamdaysak tahtaya hem Arapça orijinalleri veya Latince orijinalleri yazılır hem de e, Latin harfleriyle karşılıkları yazılır eğer Arapça yazıyorsak. Yani çocuklar bahaneyle onların kökenlerini öğrenmiş olurlar. Bahaneyle de tahta kullanılmış olur o kelime konunun içerisinde önemli ise zihinde daha fazla kalır. Dersler anlatılırken e, eğer böyle mikrofonların e, mahkum ettiği bir durum söz konusu değilse ki ben kendimi böyle mikrofonların e, arasında mahkum gibi hissediyorum. İki tane jandarma var. Uzaklaşamıyorsunuz. E, ayakta anlatmak, gezinerek anlatmak çok daha uygundur. Ee, öyle yapmaya çalışalım inşallah. Yani tekrar edeyim ben de böyle karşımda kamera yanımda mikrofonlar olmamış olsa beni kimse mecbur tutamaz koltukta. Ee, ayakta gezinerek anlatırım. Çok daha güzel olur. Siz de kendinizi öyle alıştırın. Konferans verirken, seminer verirken e, tabi ev sohbetinde olmaz bu. Küçücük bir odada nereye gezineceksin ne yapacaksın o zaman komedi gibi olur uygun olmaz ama salon müsaitse kürsü müsaitse söz gelimi şurada kocaman yer var ne yaparsınız orada çok fazla adım atarak değil çok hareket ederek değil ama put gibi dikilerek de değil uygun bir şekilde yer yer zaman zaman hareketlenerek zaman zaman yürüyerek, zaman zaman uyuklayan veya başka bir şeyle meşgul olanın yanına giderek dersi anlatırsanız onun dikkati daha ne yapar? Yoğunlaşır. Daha canlı olur. Öteki türlü masada oturan bir kimse zaman zaman bazılarının uyumasına da farkında olmadan sebep olur. Veya uyuyanlara müdahale edemez. Direkt olarak da hey uyuma filan diyecek kabalıkta da bulunmaması için biraz e, zor olur. Hele çok cazip, hareketli bir anlatım tarzı yoksa ninni söylemiş olur anlattığı. Evet o yüzden ne yapalım? imkan nispetinde ayakta yer yer gezinerek anlatalım ama gezinirken ayakkabılarımız çok ses yapıyorsa veya çok hızlı hareket ediyorsak o zaman da millet bizim gürültümüze veya hareket tarzımıza bakar. Kafalar böyle adamın yürüyüşünü takip etmek için gider gelir ki fayda yerine zarar da getirir. Zaman zaman 24. Zaman zaman sorular yönelterek veya soru cevap metoduna yer vererek yer yer kısa tartışmalar açarak dikkatleri konuya, dersel sohbete çekmek en uygundur. Bunlar hem derse canlılık kazandırır, hem de dikkatleri dağılan kitleye, dinleyicilere, talebelere tekrar konuya dönmeleri sağlanmış olur. Ee, ama soru sorulduysa dikkat çekmek için e, mutlaka cevabın doğrusunu tasdik etmeliyiz veya en doğrusunu kendimiz açıklamalıyız. Yoksa ee, yanlış bir cevabı doğru gibi e, kitlenin anlamasına sebep oluruz. 25 sorular öğrencilerden de, kitleden de dinleyicilerden de gelebilir. Dersin arasında, sohbetin arasında veya sonunda. O zaman onları tatmin et, edecek şekilde e, ama çok çok uzatmadan cevaplar vermeliyiz. Soru sordukları zaman talebeler veya muhatap hatta gıcıklığına da soru sorabilir bir seminere katılan insanlar, bazen talebelerden de böyle muzip talebeler olur. Hocayı mahcup etmek için veya seminer vereni e, rahatsız etmek için soru soranlar da olur. Bunlar sürpriz değildir. Gayet doğal görmeliyiz. O yüzden terslememeliyiz. E, o saygısızlık yaptıysa biz de e, biz hakim durumdayız. Biz avantajlıyızdır ders veren, seminer veren bu avantajı kötüye kullanmamalı, istismar etmemeliyiz. Hele öğrencilerimiz bazen yersiz de soru sorsalar, e, soru sormak günahtır, çok soru sormak e, işte ayete de tersdir falan diyerek e, onların öğrenme e, için soru sorma e, imkanlarını ortadan kaldırmamak, kendilerine güvenini sarsmamak gerekir. Bazen yanlış soru sorar, Bazen zamanlaması yanlış olur. Güzelce anlatırız, öğretiriz. Ama soru soranları kınamayız. Ee, ve mahcup edecek şekilde terslemeyiz, azarlamayız. Onları hatta soru sormaya teşvik ederiz. Ee, Tabi öğrencilerimizin akıllarına hemen gelir gelmez, hocanın sözünü keserek, ısrarla gözünece sokar gibi parmağını böyle sık sık kaldırmalarını düzeltmeye çalışırız. Öyle değil de şöyle sorsan daha güzel olur. Ben olsaydım şöyle yapardım. Demek onları bu konularda daha e, kontrollü soru sormalarına hazırlamak öğretmenin görevidir. Efendim 26 26 e, Sadece bazı öğrencilerle veya bazı şahıslarla, dinleyicilerle diyaloğa girmek veya sadece onlara soru sormak, sadece onların sorularına cevap vermek gibi bir yanlışa gidilmemelidir. Bütün öğrenciler veya bütün dinleyicilerle irtibat kurularak konular anlatılmalı. Kenarda, köşede kalan ilgisiz şahısların, konuya, derse ilgileri çekilmeye gayret edilmelidir. 27. Her bölümden sonra yeni bölüme geçmeden önce konu anlaşılıp anlaşılmadığı bunu test etmek veya kısaca özetlemek, sorularla konuya açıklık getirmek, kontrol etmek uygun olur. 28. Sınıfta öğrencilerin çoğunluğunun dikkatlerinin dağıldığı veya seminerde insanlar uyuşmaya uyuklamaya başladığını hissettiğimiz zaman bir espri, bir fıkra, bir şaka yaparak insanların biraz daha toparlanmalarını, dikkatle derse, sohbete, seminere yönelmelerini sağlamaya çalışmalıyız. 29. Anlatımda cümle tekrarlarından kaçınmalıyız. E, kalıplaşmış, basit e, bazı ifadelerin ee, anlatılması şey tekrarlanması sıkıcı olduğu gibi özellikle argo ifadelerde kişinin ağırlığını e, giderir argodan da kaçınmalıyız efendim işte ya bu beni takmaz iplemiyor bile efendim nereye takılıyorsun ve ya buna benzeyen işte halk arasında konuşulan e, argo dediğimiz ifadeler bir hutbede, bir seminerde, hatta bir derste hatibin, öğretmenin, dava adamının öyle ağzına girmemeli. Hele çok kaba ifadeler hiç hiç gündemleşmemelidir. 29 dedik, pardon. Kaça geldik? 30. Evet. Cinsiyetle alakalı bazı konular derslerde geçebilir söz gelimi erkek öğrencilere de bayanların hayızları, nifasları anlatılacaktır fıkıh konusu olarak. Veya işte gusül abdesti konusunda bir şeyler söylenecektir. Nikahla alakalı bazı hususlar gündemleşecektir. Yani bazen karşı cinsle alakalı, bazen müstehcen sayılabilecek ama ilimle, dinle alakalı olmak kaydıyla bir konu geçecektir. Burada bunları anlatırken gayet doğal, başka herhangi ciddi bir konudan bahseder gibi bahsetmek, yani e, tavrımızda değişiklik yapmamak, gül, gülmek veya laçkalaşmaya giden yola müsaade etmemek, doğal olarak bunları anlatmak e, gerekir. Zaten ilmin bir uzantısı olarak bunlar gündeme geliyor. E, bu konularda Tekrar edeyim, e, kelimeleri değiştirmek vesaire yaparken e, bazen tabi kaba kelimeler söylemeyiz de e, daha e, dikkat çekici olur, daha tuhaflaşmayı artırmış oluruz. Bunlar dini ve ilmi ifadelerle anlatılır, amacından saptırılacak bir yönteme müsaade edilmez. 31. Yüce Allah'ın ve büyük zatların isimleri gündeme gelirken e, saygılı ifadeler kullanmak e, hem bizim için hem de muhataplarımızın e, saygısızlığa doğru e, alışkanlık kesbetmemeleri için önemlidir. Allah demektense bazen hiç olmazsa Allah Celle Celaluhu ya da Yüce Allah, Allahu Teala gibi ifadeler daha güzel olur. İşte Muhammed demek zaten genel olarak bizim çevremizde yapmazlar. Edip Yüksel'in ifadesi gibi Muhammed peygamber soğuk olur biraz. Yani Muhammed Aleyhisselam deriz. E, Sallallahu Aleyhi ve Sellem deriz. E, Efendimiz deriz ve benzeri. Tabi çok fazlaca kelimelerle aşırı şekilde ifadelendirmek veya her defasında ille salavat-ı şerife getirmek gibi bir mecburiyet yoktur. Ama konuşmada en azından birkaç kez Peygamberin adı söylenince salavat getirmek yani sallallahu aleyhi ve sellem gibi onun dışında da e, saygılı ifadeler kullanmak. Ebu Bekir bir gün Ömer'e dedi ki Osman var ya Osman yani bunları böyle demektense Hazreti Ebu Bekir işte Ömer radıyallahu anha dedi ki e, diye başlamak daha nedir? Uygundur. Tabii bunu derken e, hocalarımızı veya işte aşırı yüceltilmemesi gereken insanları böyle kutsal kelimelerle beyan etmek, işte efendi babamız, işte falan hoca efendi hazretleri e, gibi ifadeler, e, saygı ifadeleri yerinde kullanılsa da, abestir. Doğru değildir. Evet. 32. Sınıfta aşırı yumuşaklıktan veya aşırı ciddiyetten sakınmalıyız. Evet. Yani tebessüm etmeliyiz ama sırıtmamalıyız. Ciddi olmalıyız ama asık suratlı olmamalıyız. Bunların arasında ciddi farklar var tebessüm ayrıdır sırıtmak ayrıdır. Ciddiyet ayrıdır, asık suratlı olmak ayrıdır. Yani ne asık suratlı oluruz ne de cıvık bir şekilde devamlı gülen komedyen gibi oluruz. Yani tatlı sert denir ya. Ciddiyet ama tebessüm ikisini beraber meçhede bilmeliyiz. Evet. 33. Konuşan, gürültü yapan veya başka şeylerle ilgilenenler olursa onlara münasip işaretle veya göz temasıyla onlara bakarak e, dolaylı yollarla e, ciddi olmaları sağlanır. Eğer böyle e, işaretle veya dikkat ederek bakmakla düzelmiyor, kendilerini düzeltmiyorsa uygun bir şekilde uyarırız. Özellikle derslerde başka şeyle meşgul olmaya ya da dersi kaynatmaya, onun ciddiyete almamaya giden yolları tıkamaya çalışırız. Yani talebeler bizi sevsin diye onların çok serbest davranışlarına müsaade edersek ne dersin anlaşılması söz konusu olur, ne ciddiyet olur, ne ahlak olur. Ama her hatayı da görmek veya her hatayı da düzeltmek mecburiyetimiz de yok. Bazen görülmeyecek, duyulmayacak durumlar olur. Yani her şeyi görmeyiz, her şeyi de duymayız. Her hatayı düzeltmeye kalkarsanız bu, bu da sıkıcı gelir. Bazı hataları başka zamana ertelersiniz. Bazı hataları işte yok sayarsınız. Evet ama hangi hatalardır onlar? İşte onu tespit etmek de bir irfandır, bir genel zengin bir kültüre sahip olmaktır. 34 derslerde şahsiyet yapılmamalı, bazı öğrencilerin isimlerini vererek veya vermeden ama kim olduğunu belli edecek şekilde özelliklerinden bahsederek onlarla alay etmek, onları ağır bir şekilde suçlamak, taşlamalar yapmak doğru olmaz. Öğrenciler ne yapar? Rahatsız olur, kırılır, rencide olur. Tabii bu öğrenciler için bile yapılmazsa seminerde, hutbede vesairede de hiç mi? Hiç yapılmaz. Yani birisine taş atarcasına, onun özelliklerinin bilindiği şekilde isim vermeseniz de e, içimizdeki muhataplarımızdaki birine giydirmek yanlış olur. Evet. Ama bazen bir fikir e, eleştirilebilir. Efendim bir davanın e, yanlış temsilcisi olan kimselerin e, İslami hataları teşrih edilme durumunda olur. Onlar ayrı bir konudur. Yani öğrencilerin başka arkadaşlarınca küçük duruma düşürülecek düşürülecek ortamları oluşturmamalıyız. 35. İslami cemaat veya e, muvahit e, öbeklerin temsilcilerini veya e, tevhid ehli insanları onların yapılarını e, isim vererek Aşırı şekilde eleştiriye tabi tutmak doğru değildir. Tevhid ehli insanlar birbirlerini ne yapmalılar? Gözetmeliler. Bazı hatalarını tolara etmeliler veya hatalarını gündeme getirirken düşmanlık yapacak tarzda, buz edecek tarzda değil. Şunları da yapmasalar daha güzel olur. Üslubuyla dile getirmeliler. Tekrar edeyim. Tevhid ehlinden bahsediyoruz. Ama tevhide darbe vuran cemaat vesaire, onlar hak ettikleri şekilde yer yer hataları gündemleştirilmelidir ki Müslümanlar aynı hataları tekrar et, yapmasınlar. Evet. Yani bizim vahdete ters bir tavır takındığımız gibi bir imaj oluşturmamalıyız. 36. İslam olduğu gibi anlatılmalı hangi konu ile bağlantılı olursa olsun, yani eveleyip gevelememeli, ketmedilmemeli, sulandırılmamalı, ılımlılaştırılmamalı, taviz verilmemeli, yoksa hakla batıl karıştırılır veya hak gizlenmiş olur. Bunlar çok büyük veballerdir malum. Yine başkalarına anlattığımız, emri bilmaruf yaptığımız hususlarda Kendimizi unutmamız, o da Kur'an'ın yasakladığı hususlardan biridir malum. 37. Konu konu gereği İslam diniyle başka ideolojiler, başka davalar, başka batıl dinler karşılaştırılarak anlatılacaksa e, İslam'ın yegane evrensel bir din olduğunu, diğerleriyle aslında karşılaştırılacak bir alternatifinin bulunmadığı özellikle vurgulanmalı diğerlerinin batıl olduğu çok net ifadelerle söylenmelidir. 38. Bize ayrılan süre dolmadan veya teneffüs vakti gelmeden belirli bir dakika önce birkaç, üç, 5 seminer filansa mümkün 10 dakika kadar önce uzun bir konuşma ise karşımızdakilerin soru sorma veya Söyleyecekleri söz varsa onları dinlemek için zaman ayırmalı. E, süreyi tümüyle doldurup e, başkalarına fırsat vermeyecek duruma getirilmemeli. E, mümkün eğer soru sormuyorlarsa özet yapıp konu toparlanmalıdır. E, mümkün öğrencilere bazı sorular sorarak konunun anlaşılıp anlaşılmadığı test edilmeli. Anlatışılmadıysa çok özetin özeti mahiyetinde birkaç cümleyle anlaşılmayan yerler anlatılmalıdır. Ee, ev ödevi verilecekse 39 e, öğrencilere yönelik dersse bunu zil çalmadan o son zamana bıraktığımız e, zamanda e, vurgulamalıyız. 40. E, ders saati sona erdiğinde veya teneffüs dilik çaldığında e, hemen e, sınıfı terk edebilecek durumda olmalıyız. Mümkün teneffüste bazı dersle ilgilenen veya mesajımızı genel mahiyette de olsa dinlemekten zevk alan öğrencilerle teneffüsten fedakarlık yapan öğrencilerle zamanımızı değerlendirebiliriz. Veya ara verilen ya da seminer sonundaki boşluklarda zamanımızı Bizimle ilgili sorular soracak, bizimle sohbet yapacak insanlara ayırabilmeliyiz.